Propolis, Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer me Merhaba, Propolis'in ikinci dönemine hoş geldiniz. Merhaba, Propolis'in ikinci dönemine hoş geldiniz. Bu dönemi ara hastalıklardan bahsederek başlamak istiyorum. Arsında ara hastalıklarından konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Ve genellikle eğer arılar hakkında bir kitap alırsanız da göreceksiniz ki hastalıklar kitabının en arka bölümünde bulacaksınız. Ve ben bunları okumaya da çok hoşuma gitmiyor. Fakat bu bir gerçektir ki arılar da hasta olabiliyorlar. Ee, burada onların şu anda haberlerde en çok duyduğumuz yok olma sendromundan değil, görece normal olabildikleri hastalıklardan e, bahsetmeyi e, planlıyorum. Ee, aslında bir sürü hastalıkları da önleyebiliriz e, ve onları önlemek için kovanlarınızın yerleştirdiği bölge ve durumu son derece önemli. Çünkü hastalıklar içinde ideal olan durumlar var. Koloninin aç olması, aşırı kirli bir havada durması veya nemli ve soğuk bir şekilde mesela direkt toprakla temas etmesi. E, hepsi bunlar virüs, mantar, bakteri veya solucan türlerine davet çıkartmak gibi bir şey. Yani e, kovanlarınızı yerleştireceğiniz zaman onları çok iyi düşünmelisiniz. Temizlik de e, son derece önemli. E, hasta olan bir koloni varsa onu yok etmek yani hastalığı yok etmek ne kadar zor gelse de optimal durumda olursa hastalığı yok etmek için daha çok şansınız oluyor. Ee, temizlik dersiniz ki ben bunu nasıl temizleyeceğim? Hani e, aralar çok temizdir, onlar temizliyorlar, propolis sürüyorlar her tarafta vesaire. Evet doğru fakat e, gene de e, kovanların içlerinde e, bir sürü e, parçacık e, düşüyor. Mesela bir e, pupa çıkarttık. ...çıktığı zaman e, hücreden e, o en üstteki küçük mum parçacığı düşürüyor ve e, yere düşüyor. Veyahut e, başka yabancı e, hayvanlar girdiklerinde ve onları öldürdüklerinde... ...evet e, propolis ile örtüyorlar fakat çok küçük olursa ve çabuk kuruyorsa onu yapmayabilirler. Ölü arılar. Taşıyorlar ama taşımamış olabilirler. Yani... ...en alt katta böyle pislik birikiyor ve bunların yok olması lazım. Ama daha ziyade mesela küçük hayvanlar girmişler... ...veyahut yumurtlamışlar ve orada kaldıklarında onları temizlemek çok önemli. Ben bunu çoğu zaman... E, i̇lk baharda e, pürmüzle yapıyorum. Yani ne yapıyorum? E, o kovanı tabii ki 15 derece üstünde olması lazım. Yoksa açmıyorsunuz kovanları. Yani on güzel bir hava olacak. Çok fazla e, rüzgar olmayacak. E, Temizli, temizlen, temizle, temizlediğiniz bir kovanı alıyorsunuz ve çerçeveleri dik temiz kovana koyuyorsunuz ve aynı yerde yerleştiriyorsunuz. Yani eski kovanı alıyorsunuz. O sırada da ve kapatıp onlar çalışsınlar. Kapatıp o zaman da eski kovanı açıyorsunuz. İlk önce demirinizle her aracının bir demiri var. Bir kenarı birazcık daha ince uçlu geniş demir bir parçası. bir tarafta da böyle bir bükük ve onunla çerçeve. ...çerçeveleri, çerçeveleri e, sökebiliyorsunuz. E, onunla bir kazıyorsunuz bütün içi. Göreceksiniz ki propolis var, mum var... ...işte birikmiş pislik var, her bir şeyler oluyor. Onu bir güzelce kasıyor, kazıyorsunuz. E, girişi de çünkü artık e, yaz geldiği için... ...giriş de açabiliyorsunuz. Orada e, kış için kapatmış olabilirsiniz. Mesela ben... O girişlerin boyutunda küçük e, e, ah ahşap parçalar var veya bazen elimde kalmadıysa etrafa bakıyorum küçük bir e, ona göre küçük bir dal görüyorum biraz düzgün bir dal görüyorum ve onu e, ...girişe e, koyuyorum... ...tabii ki hepsini kapatacak değil de... ...bir parça kapatmak ile... ...ki başka yabancı hayvanlar girmesin... ...ne fare filan... E, ...kışın girmek isteyebilirler... ...onlara da hepsini açıyorsunuz... ...ki böyle güzel temiz bir şey olsun... ...ondan sonra bir pürmüzle... ...küçük bir tüple... ...bütün e, her tarafta... ...yakıyorum... E, ...çok da güzel kokuyor çünkü propolis ve mumun yakılışı çok hoş oluyor ama iyice bakıyorum yani içinde hiçbir e, hayvan veyahut bir e, hastalık kalmış olmasın diye... Ondan sonra tekrar onu eski yerine koyuyorum. Çünkü her e, kovanın bir numarası var bende onları takip etmek için. Ve e, çerçeveleri tekrar aynı şekilde aynı sıra ile beraber koyuyorum. Hatta çerçeveleri de temizliyorum üstünde çok fazla propolis veya mum varsa. Ve e, iyice temizliyorum çünkü çerçeveler de gittikçe kalınlaşıyor eğer e, onları sökmezseniz. Ve ondan sonra e, onları yerleştirmek çok zor oluyor ve çıkartmak, teftiş yapmak için çok çıkartmak çok e, zor oluyor. E, evet hastalıkların e, bazı hastalıkları sadece yavruları e, yakalanıyor ve bazı hastalıkları tüm arıları e, etkiliyor. E, eğer yavru hastalığı varsa ergin arıları silkelerek e, tabii gene on altı derece ve üstünde olmak şartıyla 15 derece üstünde olmak şartıyla ayrı e, onları silkelerek ayrı bir bir gün bir gün ayrı bir yerde tutabilirsiniz. E, anlatıp anlatmadığımı unuttum ama tekrar etsem afedin. araları çerçevelerden düşürmek için Mesela teftiş sırasında eğer iyice bakmak isterseniz nerede yavru var, e, yumurta var mı, e, kapalı e, hücreler var mı vesaire görmek istediğinizde eğer arı ili çok kalabalıksa da onları göremeyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Çerçevenizi düz tutuyorsunuz. E, yani yere paralel değil. ...dikey tutuyorsunuz ve e, çerçevenin üst tahtasına, tahtasına serçe vuruyorsunuz. Üstünde dolaşın, dolaşan ergin arılar o zaman düşüyor. Ve bu şekilde silkmiş oluyorsunuz arıları. E, yani o arıları e, çıktıkları e, kovanın üstüne değil yani tekrar... ...orada yapmıyorsunuz, başka bir yere sirkle, sirkleyeceksiniz ve o zaman ayırmış olacaksınız. Yani mesela e, kovandan biraz e, ayrı bir yer, biraz daha önünde e, bir beyaz bir örtü koyarsanız eski bir çarşaf olabilir... Alıyorsunuz çerçeveyi ve bu örtünün üzerinde tutuyorsunuz, tekrar dikey tutuyorsunuz, bir elinizle tutuyorsunuz, öbür elinizle iyice bir en üst tahtanın üstünde bir vuruş veriyorsunuz. Veyahut iki elle tutup böyle tak da yapabilirsiniz, böyle hızlı bir şekilde aşağıya da düşürebilirsiniz ve tutarsınız. O zaman onlar düşüyorlar ve orada kalıyorlar bir müddet. Sonra bu arıları e, ayrı bir yere e, koyacaksınız en azından bir gün e, ve ayrı kaldıkları sırasında e, karınlardaki balları tükeniyorlar ve hastalıklarının sporları kalmayacak. Sonra o arıları başka bir koloni ile birleştirebilirsiniz veya çok büyük bir grup varsa ve anı da oradaysa temel, temiz temel petekli bir ...ve temiz bir kovana tekrar yerleştirebilirsiniz. Fakat maalesef yavrular, pupalar ve de petekleri mutlaka imha etmek zorundasınız. Yani bunu e, genellikle e, yakarak yapılıyor. Yerde e, küçük bir e, delik açacaksınız mahçenizde... ...ve orada bir e, ateş yakarsınız ve mum zaten çok kolay yakacağı, yanacağı için... Orda hem çerçeveleri, hem mumu ve hem e, yavruları ve pupaları yakmak zorundasınız. E, yapı kredi yayınlarının Muhsin Doğaroğlu'nun e, ''Çiçekten Sofraya Balın Öyküsü'' adlı kitabında kullandığınız e, ekipmanı da e, yok etmek gerektiğini yazıyor. Ee, bu ara bu kitabı her arıcılık ile ilgilenen kişiye tavsiye ediyorum. Çok net yazılmış ve detaylı bir kitap ee, ve bol fotoğraf, güzel fotoğraflar da var. Kendisi nasıl arıcılık, arıcılığa başladı e, ve nasıl nerede öğrendiğini ve nasıl öğrendiğini de anlatıyor. Çok güzel e, tavsiye ediyorum. Evet. ...bir koloni... ...pestisit kullanılan bir yere yakın... ...duruyor ve dolayısıyla... ...nüfusun bir bölümünü... ...kaybetmişse, üç ve altı... ...harpta arasında sonra... ...hastalık belirtileri görebilirsiniz. Siz bu... E, ...durumu, e, siz bu iki durumu... ...ilişkilendirmeyebilirsiniz. Fakat hastalığa sebep olan... ...virüs, bakteri ve her zaman... ...vesaire, her zaman... ...kovanda bulunuyor. E, fakat... Koloni kuvvetli ol, olursa ve kovanın durumu optimum tut, tutarsanız arıları hastalığı yok edebilirler. Fakat işte e, pestisit kullanıldığı zaman ve onlardan e, küçülüyorlar yani onlar yok olup da küçülüyorlarsa e, o zaman e, öbür hasta, hastalığı ile başa çıkamayabilirler ve e, o hastalıklar e, öbür arılarda da yok edebilirler. Kovanlar teftiş için açtığınızda mutlaka hastalıklar belirtileri için dikkat edin. Ee, Arılar her yaşta bitlerden hasta olabilirler. Evet hastalıklar başlıyor. Çeşitli şimdi ilk önce ne hasta etmemek için nelere dikkat etmeniz lazım anlatmak istedim. Çünkü en sevindiğimiz durum o tabii ki fakat gene de hastalıklar oluyor ve bitler... ...insanda, hayvanda ve aralarda da var. Yani aslında bakarsanız bütün bu optimum dediğimiz e, şeyler aralar için insanlar için de geçerli. Güzel güneş, e, nem olmasın ve e, temizlik bütün e, eskiden bilindi, bilinen insanlara da iyi gelen şeyler. E, yakalanabilecek hastalıklardan, bit hastalıklardan bir tanesi akaryoz veya uyuz o da bir bit türü... E, Latincesi akarip, akarapsis woody. Bu bit ana, işçi ve erkek arıya etkileyebiliyor ve arının nefes alma borusuna girip oradan arının hemo kanını emiyormuş. Eğer bir kovanda çok arı bu hastalığı yakalandıysa o hastalıklara karşı güçsüz oluyorlar. Hasta oldukları ilk yazın ...fark edilmeyebilir. Bunu görmüyorsunuz çünkü bu bit... E, ...fucunun içine giriyor. Onun için siz görmüyorsunuz. E, ve çoğu zaman Mart'ta... ...erkenden ölüyorlar. Bu durum koloniyi... ...kaybetme pahasına gelebiliyor. Hastalık... ...bir kovandan başka kovana. Hasta bir arı... arı ...hasta bir arı yanlışlıkla başka bir kovana... ...girdiğinde de e, yayılabiliyor. Bu... E, Evet, her ne kadar feromon ve arı mutlaka doğru kovana gider dediysem de bazı arılar yanlış kovana girebiliyorlar. Buna İngilizce'de drifting denilir. Türkçe'de sadece yanlışlıkla yanlış yere girmek veya boş gezmek ile tercüme edebilirim. Yani boş bulunmuş ve yanlış yere girmek. Genellikle eğer bir sıra kovan varsa ilk kovana daha çok yanlışlıkla giriyorlar. O görünüyor. Yanlış kovana gel gelindiğinde oradaki bekçi arılar o arıyı içeriye bırakmak istemezler. Ancak yüklü bir nektar e, varsa onu kabul edebiliyorlar. E, zaten arı çok içeriye girmez. Nektarını oracıkta e, bekleyen daha genç bir arıya aktarır ve hemen tekrar nektar kaynağına geri uçar. Ama o sırada temastan dolayı Nektarı alan genç arı hastalığı almış olabilir. Bu şekilde e, hastalıklar birbirlerine verilmiş olabiliyorlar. E, evet, <gülüyor> müzik zamanı geldi. Şimdi bu hastalıklardan bahsederken sizin içiniz kararmış olabilir. Onun için beni her zaman rahatlatan Cesaria Evora'nın bir parçası çalmak istedim. Kumpatsizno. Buyurun. Quase todo dia tia acontece, uns coisas estranhas não nos terror. Torna mudar só tia acontecer, até dia monte de cara já gagueja. E lhe o do espaço está tremendo que me, crede na mister com parte cisnão. Quase todo dia tia acontece, as coisas estranhas não nos terror. Torna mudar só tia acontecer, cada dia monte de cara já gagueja. E o do espaço está tremendo que me, crede na mister com parte e nós nílma nós andejar já de risco abnos trabalhadores é um terramol democracia que está comprado se cobira nem implorir sentimento povo que está brincal que não mexe com tradição histórias de nós cambal esquecimento histórias de nós cambal esquecimento Histórias nos terras, creio que no esquecimento Histórias nos terras, creio que é esquecimento Todo dia a, a acontecer, as coisas estranhas na nossa terra Toda mudança a ti a acontecer, que até mundo cara já gaguejar Ele é o dos passos da treme e Criado no mistério, compadre não. Coas, dia a acontecer As coisas estranhas na nossa terra Estou mudança tita ti acontecer Cá tem um monte de cara já gaguejado Milhão do espaço te atreve-me Criado no mistério, compadre-se de nós minha, nós, não já mexeu Já arriscado nos calendário Trabalhadores que mexeste É medo, em medo de um terramonte Democracia que está comprado Não se copira, nem florir sentimento povo que até brincou, Que não mexe com não é tradição. História de nós terras, esquecimento. Histórias de nós terras, esquecimento. História de nós terras, Crecambana, esquecimento. Histórias mosteradas que cambal nas esquecimentos Histórias mosteradas que cambal esquecimentos Histórias mosteradas que cambal esquecimentos Tekrar e, Propolis'e hoş geldiniz. E, gezgin aracılık hastalıkları yayılmakta da yardım ediyor. Bilhassa Amerika'da her sene en az bir milyon kovan tozlamak yapmak için kiralanılıyor ve sürekli yer değişiyor. Ve bu herhangi bir hastalığı yaymak için garantidir. Çoğu güçlü koloniler bir hastalık ile e, başa çıkabilirler ama eğer iki üç hastalık ile başa çıkmak zorunda, e, Zorunda oluyorsa e, bu ölümlere çok e, sebep oluyor. Bu benim bahsettiğim e, hastalık bit e, hastalığına e, burada e, latincesi akarapsis budi e, hastalığı ile... E, Hiçbir e, ilaç yok. Sadece e, ona karşı mental bir derece etkin olduğunu okudum. Ama nasıl kullanıldığını anlatılmadı. E, bir ara Urfa'da olduğumda... Ee, oradaki kapalı çarşıdan mentol aldım küçücük bir e, şişe ama hala kullanılmadan duruyor aslında gerek de yoktu fakat ne olur ne olmaz aldım. Ee, zannediyorum o tür e, şeyler sadece e, çerçevelerin üstünde e, yerleştiriyor. Bitleri e, e, görmek çok zor, daha evvelde evet, e, gördüm, söylediğim görmek çok zor çünkü arının vücudunun içinde ama çok hasta arı varsa uçuş tahtasında oturup uçamadıklarını e, görüyorsunuz. Yani zaten siz ara sıra e, teftiş yaptığınızda teftiş yapmadan evvel yani yani. Kovan açmadan eferde bir nevi teftiş yapabilirsiniz. Orada oturup e, uçuş tahtalara bakabilirsiniz. Acaba çok ara gidip e, geziyor mu? Bol polenle geliyorlar mı? Kuvvetli gözüküyorlar mı? E, uçamayan var mı? E, o tür şeylere bakarsanız orada her şey yolunda olup olmadığını e, görebilirsiniz. Bu hastalık e, Yeni Zelanda ve Avustorya, Avustralya dışında tüm e, dünyada da bulunuyor. Ee, ...yani orada yok. Afrika'da da e, görüldüğüne dair bir rapor yok. Ee, onun için Afrika'laştırılmış aralar ondan rahatsız olmadıkları e, düşünülüyor. Ee, en etkin şeylerden biri gene koloniye çok kuvvetli tutmak. Ee, ve bunun için genç bir ana tavsiye ediliyor. Çünkü o çok yumurta bıraktığı için koloni çabuk bir şekilde kalabalık oluyor. Ee, hastalığı tanımlamak çıplak gözle e, zor olduğundan emin olmak istiyorsanız yani eğer görüyorsanız ki uçuş e, uçuş tahtasında böyle e, e, iyi olmayan arılar var uçamıyorlar veya e, bir e, bir e, Kanat iyi gelişmemiş mesela. O zaman e, bir laboratuvarda mikroskopen altında bakılması gerek. Ve hastalık varsa en iyi e, bu koloniyi imha etmek. E, başka bitler daha var. E, mesela e, Braula koeka olan parazitik bir şekilde e, var olan. E, ona karşı da... E, Tütün üflemeden başka bir metot bilinmiyor. Ee, ancak bu bir koloniyi kolay kolay sündürmez. Zaten e, belki böyle geleneksel e, e, aracılarda bir e, pipo olduğunu görüyorsunuz. Onları tütün ile dolduruyorlar ve ağzında tutup sürekli puf puf puf e, tütün e, e, dumanı. E, üflüyorlar. E, ben pipo içmediğim için ve içmek de istemediğim için normal körüümle yapıyorum. Fakat e, tütün kullanmıyorum. E, ben genellikle e, çam iğneleri e, yakıyorum. Fakat öyle bir e, şüphem varsa tütün tabii ki e, koyabilirim. E, ne oluyor? E, anladığım kadar tütün koyduğunuzda, bol bol tütün koyduğunuzda ve bunu alabilirsiniz. E, Ondan sonra ilk önce en altında, çerçevelerin altında beyaz bir kağıt koyuyorsunuz. Ondan sonra o tütünü e, üflediğinizde ve kapalı bıraktığınızda e, kovan, sonra o beyaz kağıdı çıkarttığınız zaman orada o e, bitler düşmüş oluyor ve orada görüyorsunuz ki hakikaten bit var. var. E, fakat sizin de tahmin ediyorum duyduğunuz ve en çok bilinen ve korkulan bit, e, faroa bitidir. E, Latincesi faroa Jacobsoni. Bu biti bir kere gördükten sonra tanırsınız. Çünkü büyükçe ve dışarıdan yapışıyor. Ee, neredeyse iki milim uzunlukta ve bir buçuk milim genişliğinde bir oval ve koyu kırmızı bir kahverengidir. Arının üstünde bağlı olarak görebilirsiniz. Şimdi arı kendisi tüylü olduğu için ve... E, e, e, şey olmadığı için yani nasıl söyleyeceğim yani tüylü olduğu için bir şey yansımıyor ama bu bit kendisi ...çok düzgün olduğu için ve onun için güneşi yansıtıyor. Yani baktığınız zaman bu arılarda bir küçük küçük parlak şeyler görürseniz... ...o zaman görebilirsiniz ki ha bu acaba bir varoa biti mi? Ve daha yakın bakmanızda yarar var. Bu bit ilk önce Hint Apis Serena'da bulunmuş... Dünyada kolonileri kuvvetlendirmek kuvvetledirmek amacıyla birleştirerek başka ırklarla da bulaştı. Ve şimdi Avustralya hariç, Tüm dünyada var büyük bir problem yani e, bazı e, e, hasta pestisit e, e, yapan firmaları e, diyorlar ki e, bu e, yok olma sendromu kesinlikle bizim e, ilaçlarımızdan değil bu daha ziyade e, varova hastalığına yakaladıklarından dolayı e, yok oluyorlar. Katiyen öyle bir şey yok. Ee, tabii ki bu pestisitler çok daha kötü. Ee, koloniyi kaybetmek varoa bitinden yaklaşık dört sene e, sürüyor. Ee, varoa bitleri olup olmadığını bulmak için... ...işte akşam olduğunda e, daha evvel anlattığım gibi... E, ...çerçevelerin altında yeri yere... Bir karton koyduktan sonra veyahut bir kağıt da oldu, olabilir. Körüğünüzde otuz döv veyahut kırk gram tütün e, ve biraz da kağıt e, yakarak tamam bitiriyorum. E, onun dumanını yavaşça, yavaşça uçuş kapısına kapatılmış kovana püskürterek e, bulabilirsiniz. 15 dakika sonra e, kartona düşmüş olacaksınız. Evet, bugün çok çabuk geçmiş. Bırakmak zorundayım. E, evet, iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Eğer bir şey söylemek isterseniz veya e, yazmak isterseniz propolisprogrami@gmail.com'a gmail.com'a e, bir mail atabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler. Propolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.